Bismillahirrahmanirrahim. Meydan Medya sunar. İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen Sordum cennete giden bütün yolları Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Yakın yok dedi de cihattan gayrıydı. Gördüm ki ciha Elhamdülillahi lekaviyyil metin ve ssalatu vesselam ala men bu'it biseyf rahmeten lilalemîn. Amma ba'd. 12 imamcı rafiziler var olduğu iddia edilen bir nastan var olmayan bir imama İslam devletinin kurulması 5. bölüm. Bu dizinin bundan önce geçen 3 bölümünde müşrik 12 imamcı rafizilik dininin gelişimini, bu dinin tümünün nasıl da imamlık hakkını sadece bir grup insanla kısıtlı kılan ve bu insanların imamlığı Allahu Teala'dan bir ahdi ve Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetiyle hak ettiklerini iddia eden ilahi imamlık bozuk temeli üzerine kurulduğunu inceledik. Geçtiğimiz yüzyıllar boyunca dinlerinde nasıl da eklemeler ve çıkarmalar yaptıklarını gördük. Bu, dinlerinin temelinin bozukluğundan ve daha fazla yalan ve hurafelerle desteklenmeye sürekli ihtiyacındandır. Ardından kimseyi imam bırakmayan bir adamın oğlunun doğduğu da son uydurdukları şey değildir kendisi için el-gaybe kıssasını uydurdular. Sonra da onun hikayesini ahir zamanda Müslümanların Deccale ve yanındaki müşriklere karşı savaşması için başlarına geçirecekleri Abdullah el-Mehdi ile bağladılar. Bu son bölümümüzde 12 İmamcı Rafiziliğin sözde İslam devleti kurma çabalarıyla ilgili bahsimizi sürdüreceğiz ve bu kavmin dinlerinin gelişimi kıssasını tamamlayacağız. Sonra da tağutların yalan ve kandırmada vardıkları son nokta olan bugünkü İran Rafizi Devleti'nin siyasi düzeninin üzerine kurulu olduğu ve de Rafizilerin yeryüzünde hakim oldukları tüm toprakları kapsayacak şekilde yaymaya çalıştıkları velayetül fakih teorisine değineceğiz. Dalalet yolunun sonu uçurum. Rafizi tağutların selefleri kendi zamanlarındaki imamlara karşı ayaklanabilme vesilesi olarak kendilerine yandaş ve takipçi çekebilmek için ilahi imamlık teorisini ortaya koymuştu. İnsanları ikna edebilmek için de İslam Devleti'nin ilk dönemindeki gibi kurulabilmesinin mümkün olmadığını, bu devleti ancak Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytinden Beyti'nden kendilerini nübüvvet menhecinin vekilleri, Nebilerin ilminin mirasçıları saydıkları kişilerin kurabileceğini ve de kendilerine kattıkları masumluk, gayb ilmi vesaire sözde vasıflardan ötürü insanlar tarafından takip edilmeye sadece onların ehil olduklarını ileri sürmüşlerdir. Onların kendi imamları veya gerekli vazifeleri yerine getirmeleri için imamlarının seçtikleri kişilerin dışında insanları yöneten ya da aralarında hüküm veren ya da din konusunda kendilerine fetva veren ya da içlerinde cemaat namazı kıldırma Zekat, cihad gibi dinin şiarlarını yerine getirenleri tağut saymaları, imamlarının arkasının kesilmesinin ve yeryüzünden tamamen kaybolmalarından ötürü kendi kendilerine kurdukları bir tuzaktı. Bozuk temellerine binaen bu, insanların cemaatsiz, kendisi etrafında toplanacakları, arkasında namaz kılacakları, kendisiyle birlikte düşmanlarına karşı savaşacakları bir imamlarının olmamasının, aralarındaki husumetleri çözecek bir kadı bulunmamasının vücubiyeti anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda bunlara ilaveten şeriat hükümlerinin kesintiye uğratılarak, tağutların hükümlerine boyun eğilmesi, dinin şiarlarının iptal edilmesi, dinin alametlerinin yok olması demektir. Bunların tümü uydurma gayb imamlarının kendilerini yönetmek, kendilerine imamlık yapmak, adaletle ve şeriatle hükmetmek üzere çıkması için vacip olduğunu iddia ettikleri koşulların sağlanması içindir. Masum imamlıktan Velayetül Fakihe Nesiller gelip geçtikçe rafiziler boyunlarına taktıkları prangalardan, ellerine ve ayaklarına bağladıkları zincirlerden kurtulmaya ve kendi kendilerine kazdıkları tuzaktan çıkmaya çalışır oldular. Daha önce gayip imamla sınırlı kıldıkları vazifelerin başkası tarafından yerine getirilmesine mazeretler bulmaya başladılar. Bu görevlerin başında da fetva, yargı, humusun yani beşte bir verginin alınması, vakıflara ve yetimlerin mallarına vekillik geliyor. Sonra imam adına vekaleten insanları yönetebilme haklarının olduğu ve tüm bunlar için hakkı ister kendisine atfedilen yalandan kitaplar, isterse de önceki imamların dilinden, onun adına uydurulan rivayetler aracılığıyla Gayip imamdan aldıkları iddiaları dikkat çekiyor. İşte bu şekilde Rafizi i Tağutlar işi kendilerini hükümdarlarına vasiler tayin etmeye ve buna binaen imamlarından aldıklarını iddia ettikleri yetkilerle imamın vekili olarak hüküm ve siyaset işlerini üstlenmeye vardırdılar. Aynen yüzyıllar önce Hristiyan papaların Avrupa krallarına yapmayı alışkanlık haline getirdikleri şey gibi her kim bunu kabul ederse onu İslam devleti kıldılar ve takipçilerine onun ardında savaşma, kendisine gidip dava açma izni verdiler. Bir yandan imam adına humus mallarını ele geçirmeyi tekelleri altına aldılar. Eğer bu vekiller bir hükümdarı reddederlerse onu tağut kıldılar ve takipçilerini ona isyana ve ayaklanmaya teşvik ettiler. İşte böyle, rafizilerin ve hükümdarlarının tabi oldukları kötülük hahamları ve rahipleri arasındaki çekişmelerin büyümesiyle her iki taraf da birbirine tuzak kurmaya, hükmü tek başına tekel altına almak için çaba harcamaya başladı. Öyle ki, rafizi alimler ve mercileri arasında hükmün yalnızca kendi ellerinde olmasının vücubiyetine açıkça çağrıda bulunanlar ortaya çıktı. Bu şekilde bu hakkı kendilerine geçirebilmek için imamlarının Müslümanların işlerini üstlenme haklarının olduğunu iddia ettikleri ilahi imamlık teorisini geliştirmeleri, Başta imamlarına has olup da sonra kendilerine yapmaya izin verdikleri diğer işlere de örnek teşkil etmiştir. O işleri de üstlenmek için yolu açmada vesile olmuştur. Öyle ki bu şekilde velayetül fakih teorisini geliştirdiler. Bu hakikatinde batıl dinlerin temeline karşı gizli bir ayaklanmadır. Bu ayaklanma daha önce sözde imamlarıyla sınırlı kıldıkları her şeyi, görevi adaletle yönetmesi, ve dini nübüvvet menheci üzerine ayakta tutması için yöneticide olmasının vacip olduğunu, iddia ede geldikleri sıfatları taşımayan adamlara vermeleriyledir. Bu sıfatlardan en önemlisi de hatadan masum olmaları, her şeyin zahirini de, batınını da, hazırda bulunanı da, gayip olanını da bilmeleridir. Bu adamları getirebilmek için onlara uygun olsun diye bu sıfatlarda düzenlemelere ve bir çeşit hafifletmeye gitmişlerdir. Böylece yöneticide günahsızlık şartından vazgeçerek, zahiri adaletle, her şeyi bilmesi şartından vazgeçerek, şeriatıyla yönetebilmesi için gerekli olan şeyleri bilmesi, yani imamlarının sözlerini bilmesi, bu hususta içtihat yapabilecek ve dinlerini bu şekilde alabilecek kudrette olması şartlarıyla yetindiler. Dahası önceden vekilliği ile yetinirlerken sonradan kendileri adına imamın halifeliğini talep etmeye kadar cüret ettiler. Sonra da üzerine bidatler ekledikleri, bu hususta yalandan sünnete mensup olan Mutezile kardeşlerinin görüşlerini meil ettikleri bu velayetül fakih teorisini bina etmek için daha önceden reddettikleri temeli Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde halifelerinin gelmesi ve alemlerin Rabbinin şeriatıyla yönetmeleri olan ehli sünnete göre imamlık hükümlerine vardılar. Rafiziler dinlerinin temellerine aykırı düşüyorlar. Rafizilerin tağutları, devletin İslami olabilmesi için İslam şeriatıyla yönetilmesi gerektiği, kurulmasının illetinin de dini ikame etmesi olduğu görüşünü, bu dini ikame eden yöneticilerin tayin edilmesinin ve bu şeriatla yönetmesinin vacip olduğunu onaylamaya döndüler. Ancak onlar, bu hükümetin ikame etmesi gerektiği dinin, kendi beşeri batıl dinleri kendisiyle yönetmesi gerektiği şeriatın da mercilerini ve şeyhlerini, Allah-u Teala dışında Rabler edinme anlayışı üzerine kurulu kendi tağut şeriatları olduğuna inanmaktadırlar. Aynı şekilde bu yöneticinin tayin edilmesinin ilahi nasla ve nebevi vasiyetle değil de seçimle olmasını, kendisinde halifelik şartları mevcut olan kişinin yönetici olabileceğini onayladılar. Dahası bunun kendisi üzerine vacip olduğunu seçim için ehil olanların da dinlerini ikame etsin, şeriatlarıyla yönetsin, bu yönetici müminlerin velisi, imamın makamını dolduran halifesi olsun, onun adına gayip imama inanan, herkesten alması gereken hakları alsın diye onu seçmelerinin vacip olduğunu da söylediler. Ayrıca İslam devletinin ancak müminlerin kurmaya çalışmasıyla kurulabileceğini itiraf ederek ve kendisinden başkasıyla kurulması mümkün olmayan, adalet devletini kursun diye imamın dönmesini beklemek için oturmaya çağıran, bunun için aceleciliğe sevk eden herhangi bir eylemi haram kılan, dahası imam dönmeden önce bu devleti kurmak için ortaya çıkan tüm bayrakların cahiliyet bayrağı olduğunu, bu bayrakları kaldıranların şeytan olduğunu ifade edenlere karşı çıkarak bekleyiş akidesini yerle bir etmek zorunda kaldılar. Bu yeni görüşlerine göre masum imamın yokluğunda İslami hükümetin kurulabilmesi mümkün olduğu sürece bu hükümetin kurulması için çıkmak, ve hareket etmenin caiz olması, hatta vacip olması daha evladır. Büyük gaybeden mutlak gaybeye. İşte bu şekilde Rafızilerin büyük tavu Tuhümeyn'i, meşhur kitabı İslam hükümetinde ortaya çıkardıkları ve kendisi aracılığıyla, insanlara şeriatıyla hükmedebileceklerini, şirkçi dinlerini ikame edebileceklerini sandıkları, bidatın kökü etkisini onaylıyor. Kahrolasıca şöyle diyor. İmamımız Mehdi'nin büyük gıyabının üzerinden bin seneden fazla zaman geçti. Maslahat, beklenen imamın gelmesini gerektirmeden önce daha binlerce de geçebilir. İslam ahkamları bunca uzun süre boyunca kesintiye uğratılmış, uygulanmaz olarak mı kalacak? Ve şöyle diyor, ''El-Hüccetü aleyhisselam, gayip imamı kastediyor, zuhur edene kadar bırakalım demeyin. El-Hüccetü beklerken namazı da mı bırakacaksınız?'' Sonra dinin ahkamlarının uygulanması için İslam devletinin kurulmasının vacipliğini onaylayarak şöyle diyor. Her kim İslami hükümet oluşturulmasının zorunlu olmadığını söyleyen görüşü savunursa İslam hükümetlerinin uygulanmasını reddediyor ve kesintiye uğratılıp dondurulmasına çağırıyor demektir. Hümeyni vacipliğin illetinin imamlığın bizzat vaciplik illeti olduğunu geçerli sayarak rafizilerin, imamın her zaman ve mekanda bulunmasının icabı meselesini veli emrin varlığının icabına geçmek suretiyle aşıyor. Ve bu hususta şöyle diyor. İslami kanunları ve düzeni yerine getiren bir veli emrin varlığı zorunludur. Çünkü o zulmü, hadleri aşmayı ve fesadı engeller. Emaneti taşır, insanları hak yola iletir. İnkarcıların ve inat ehlinin bidatlarını geçersiz kılar. Müminlerin emirinin hilafeti de Ali'yi radıyallahu kast kastediyor, bunun için gerçekleştirilmedi mi? Ta'ut humeyni velayetül fakihi geçerli kılma yolunda yöneticinin hüküm için ehilliğini, imamın yokluğu gölgesinde sağlanması mümkün olmayan nasla değil, velayet şartlarını yerine getirmeyle kılıyor. Ve şöyle diyor, imamın yokluğunda kendisinin vekilliğini yapması için bir şahıs hakkında bir nasın bulunmamasına rağmen, bir şahıs da şer'i yöneticinin özelliklerinin bulunmasıyla o kişi insanları yönetmeye ehil sayılır. Dahası kahrolasıca Hümeyn'i bu hükümetin kurulması için çalışmayı dinlerinin temellerinden biri olan velayeti imanın kollarından saymakta ve şöyle demektedir. Bu hükümetin oluşturulmasının ve bu müesseselerin sağlanmasının zorunluluğuna iman, velayete imanın ayrılmaz parçalarından biridir. Sonra da bu hükümeti kuranların imamların makamlarını ya da mevkilerini almaksızın onların görevlerini yerine getirmelerini tekit etmekte ve şöyle demektedir. Çünkü burada sözümüz mevki ve mertebe hakkında değildir, pratik vazife hakkındadır. Aynı şekilde masum imamın yönetim vazifelerini yerine getirmesi onu diğer yöneticilerin makamına düşürmez. Bunu da şu sözleriyle ifade etmektedir. İmamın övgüye layık bir makamı yüce bir derecesi, Evrensel bir hilafeti vardır. Öyle ki evrenin tüm zerreleri onun egemenliğine boyun eğer. Bizim mezhebimizin inanılması gereken zorunluluklarından biri de şudur. İmamlarımızın hiçbir yakınlaştırılmış meleğin ve hiçbir gönderilmiş nebinin ulaşamayacağı bir makamı vardır. Rafizi ta'utları bu şekilde imamlarına Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarında ortak koştukları şeyleri Onlara dua edilmesi ve itaat etme yoluyla kendilerine yaklaşılması gibi şeyleri onlara veriyor. Kanun koyma ve hükümde hakları olduğunu iddia ettikleri bazı şeyleri onlardan, imamlarından alıyorlar. Kanun koyma, içtihat adı altında fukaha isimlendirdikleri kişilerin elinde oluyor. Takipçilerin de bu hususta imamın temsilcileri olmaları itibariyle kendilerine itaat etmesi gerekiyor. Bu taahhütlerin insanların yönetilmesini direk bir şekilde üstlenmeleri ve kendi hükümlerini insanlara uygulamalarıyla gayip imama olan ihtiyaç da böylelikle tamamen bitmiş oluyor. Zaten imamın yokluğunda batıl dinlerini ikame etmeleri, beşeri şeriatlarını hakim kılmaları, insanların mallarını umus adı altında gasp etmeleri, cihad adı altında düşmanlarına karşı savaşmaları mümkün olduktan sonra imamın varlığı da yokluğu da bir olunca imamın geri dönmesi, ya da ortaya çıkmasına ne ihtiyaçları kalıyor? Bu temele dayanarak rafiziler bugün velayetül fakih teorisi hususunda bu görüşü destekleyip vacip olduğunu düşünenler hala bekleyiş teorisinde ısrar edip imamın gizliliğinden dönmesinden önce devlet kurulmasını haram kılanlar bir yandan da imamlarının dönmesini ve zuhurunu hazırlayıcı olarak bu teoriyi kabul edenlerden ayrılıyorlar. Bu hazırlıkta onun için koşulları, donanımı hazırlama, destekçileri artırma, gaip imamın düşmanlarından korkusunu ortadan kaldırmak için kuvveti artırma, dahası velayetül fakih temeline dayanan devletleri, yeryüzünü zulüm ve kargaşa ile doldurmak için fesat yayma vesilesi sayma aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu da bu zulüm, yeryüzünü adalet ve güvenle doldurması için imamın ortaya çıkmasının davetçisi oluyor. Ancak bugün otorite ve devlet ellerinde olması, büyük maddi ve beşeri imkanlara sahip olması, İran'da ellerinde bulunan kaynaklar, Irak'ta ve daha başka ülkelerde ele geçirdikleri kaynaklar nedeniyle Velayetül Fakih ehlinin sesi daha yüksektir. Velayetül Fakih'ten sonrası, Velayetül Fakih teorisine inanan Rafizi merciler, daha önce imamlarıyla sınırlı kıldıkları şeyleri kendileriyle sınırlı kıldılar. Bu da Caferus Sadık'a, Allah ona rahmet etsin, atfettikleri şu eseri anlayış tarzlarından kaynaklanmaktadır. Alimler nebi'lerin mirasçılarıdır. Kahrolası Hümeyni şöyle demektedir. Allahu Teala'nın peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır kavline bakıp alimler nebi'lerin mirasçılarıdır sözünü derince düşünürsek velayetin göreceli meselelerinden olduğunu ve intikalinin mümkün olduğunu anlarız. Bu örfe göre ise imkansızdır. Ayrıca şöyle demektedir. Hüccetullah yani imam insanlar için tüm işlerinde mercidir. Onu Allah tayin etmiş ve kendisine insanlara fayda verecek ve onları mutlu edecek her türlü tasarruf ve tedbirin sorumluluğunu vermiştir. Aynı şekilde fukaha da ümmetin merci ve önderleridir. Kendilerinin insanlar arasında hükmetmek için imamları tarafından göreve getirildikleri görüşündedirler. Bununla birlikte takipçilerinin bu fukahanın kendileri üzerindeki velayetine imanları, Masum imamlarının velayetlerine imanın bir koludur. Hümeyni önce cafer Sadık'tan içinde şu kısımda bulunan bir rivayet nakleder. Aranızda helalimizi, haramımızı bilen bir adam kılın. Ben onu size kadı kıldım. Sonra da şöyle der. Bu rivayet gereği alimler insanlar arasında yargı ve yönetim için imam tarafından tayin edilmiştir. Makamları hala kendileri için korunmaktadır. Daha önce imamlık veya imamlığa naiblik için şart koştukları naslın mesabesinde, adalet ve fıkıh gibi temel iki şarta sahip oldukları için onları hükmetmeye ehil olan, ehli hal ve akt ehlinden kılanların tercihine itibar ettiler. Buraya kadar zikrettiklerimizden özetle şu anlaşılmaktadır. Rafizilerin bugün dinlerinin üzerine kurulu olduğu ve kendisinden usullerin ve daha başka teorilerin türediği, İlahi imamlık teorisine karşı muamelelerindeki halleri Allah'ın dışında kendilerine tapmak için Elleriyle hurmadan putlar yapıp da Acıktıklarında bu putları yiyen Arap müşriklerinin haline benzemektedir. Rafızî tağutlar menfaati başka yerde görünce yıllar boyunca tapındıkları Putlar edindikleri Vela ve beranın kendisi adına yapıldığı Uğrunda sevip uğrunda düşmanlık ettikleri Kendi temellerinden ve teorilerinden aşamalı olarak işte böyle vazgeçmişlerdir. Doğru yolda olanların yolu, sapmışların labirenti değil. Rafizilerin dini, Müslümanların cemaatini, kendi sebebiyle terk ettikleri şeyin doğruluğunu, bunda haklı olduklarını onaylamak için geçen yüzyıllar boyunca işte böyle gelişti. Bu sebeple de Raşid halifelerin, Müslümanların kendilerini seçmesiyle gerçekleşen, velayetlerinin şeriliğini inkar etmeleri ve Müslümanların işini üstlenmeye, kim hak sahibi ise onun hakkında ilahi bir nas ve nebevi bir vasiyet bulunduğu iddialarıdır. Bunu da nas ve vasiyet iddialarına dayanarak halifeliği Ali radıyallahu anh ve kendisinden sonra da onun evlatlarıyla sınırlı kılmak için yapmaktadırlar. Bu şekilde Müslümanların veli emirlerinin hepsinin imamlığını inkar etmekte, onlara karşı düşmanlık gösterip savaş açmaktadırlar ve kendi dinlerini desteklemek, kendime mezheplerini Müslümanların dininden ayırmak için dinlerinde daha da ileri gitmekte, bidatlarını artırmakta, Allahu Teala'ya, Resulüne ve ehl Beytine iftirayı abartmaktadırlar. O kadar ki sonunda bu din, şirk ve hurafe üzerine kurulu, tabi olunmasında naklin, alınmasında da aklın yeri olmayan bir dine dönüştü. İslam devleti kurmaya çalıştığını iddia eden ve hiçbir delilinin ya da salih seleften bir naklin var olmadığı, Bidat yolları üzerine yürüyen tüm batıl mezhepler ve sapık gruplar işte böyle gelişir. Doğru yoldan böyle saptırır. Dini ikame etmek istiyoruz iddiaları vesilesiyle insanları şirk ve küfür çukurlarına düşürür. Sonra da gözü görmeyen devenin tökezlemesi gibi tökezler dururlar. Girdikleri bu yolda bu kalemun gibi renk değiştirirler. Hatta kendisine dayandıkları bir temelleri bile bilinmez hale gelir. Eğer sözlerinde ve eylemlerinde Haktan bazı şeylere isabet etmiş olsalar bile Onlar bununla daha önceden takip ettikleri Dalalet yollarında kastettikleri şeyden başkasını kastetmemektedirler Eğer bu yolda istediği hakkı bulursa ona sarılır Eğer tam tersini bulursa onu yerer Ve dalalet yollarında hidayeti arayarak Labirentinde yine döner durur Ehli sünnet ve cemaate gelince Onlar dini ikame etme çabalarında Nebevi menhec üzere yürümektedirler Onlar Peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesinden Allahu Teala yeryüzünü ve yeryüzündekileri miras alana dek tek bir yol üzeridirler ve o yolu terk etmemişlerdir. Çeşitli yollar onların kafalarını karıştırmamış, sapmalarına vesile olmamıştır. Aksine onlar Allah'ın dosdoğru yoluna sımsıkı sarılmışlardır. Bu dosdoğru doğru yolda Allah'ın kitabı ve nebisinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Allah'ın güçlü kulpuna sarılmışlardır. Onlar Müslümanların cemaatidir. Allah'a hakikaten iman etmekte, O'na samimiyetle tevekkül etmekte, yolunda ihlasla cihat etmektedirler. Allah onları doğru yola iletir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu makale, İslam Devleti'nin resmi dergisi, Rumiyah dergisinin 11. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için, bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. Duayı silahı İzzet yok dedim ben cihattan gayrı İzzet yok dedim ben cihattan gayrı İlim kapısında benim yılları Dinlediğim hak diyen alim kulları, Sordum cennete giden bütün yolları, Yakın yok dedi, cihattan gayrı. Yakın yok dedi,